Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Dünya Meteoroloji Örgütü yani World Meteorological Organization 2011-2015 arasında küresel iklim. The Global Climate in 2011-2015 başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor çarpıcı sonuçlar içeriyor. Rapora göre bilim insanları tarafından iklim değişikliğinin de ana sebebi olarak gösterilen İnsan kaynaklı sera gazı emisyonları iklim felaketlerinin sıklığını ve etkisini arttırıyor. Sera gazı emisyonları ayrıca ekonomik ve sosyal maliyetlerin de yükselmesine neden oluyor. Dünya Meteoroloji Örgütü kayıtlara geçen en sıcak 5 yıl olan 2011-2015 yılları arasındaki küresel iklimin ve tehlikeli ve maliyetli etkileri olan aşırı hava ve iklim olaylarına dair bir çalışma yayınladı. Çalışmaya göre insan kaynaklı iklim değişikliğinin ...sel ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının sıklığını ve etkisini arttırdığını ortaya koyuyor. Rekor sıcaklıklar yükselen deniz seviyeleri, kuzey kutbunda buzulların erimesi, karasal buzulları ve kuzey yarımküredeki kar örtüsünün azalmasını da beraberinde getirdi. Bütün bu iklim değişikliği göstergeleri uzun dönemli ısınma eğiliminin sera gazlarından kaynaklı olduğunu tasdiklemiş durumda. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yani Marrakeş İklim Zirvesi COP22'de sunulan... Dünya Meteoroloji Örgütü raporuna göre havadaki karbondioksit seviyesi 2015 yılında milyonda 400 parçacık eşiğini geçti. Küresel iklim 2011-2015 ayrıca insan kaynaklı iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarına doğrudan bir bağı olup olmadığını da araştırıyor. 2011-2014 yılları arasında Amerikan Meteoroloji Derneği tarafından yayınlanan 79 çalışmanın yarısından fazlası İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin araştırılan aşırı hava olaylarına katkısı olduğunu buldu. Bazı çalışmalar aşırı sıcaklıkların olasılığının en az 10 kat arttığını gösteriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Peter Thalas, Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışlarına sanayi öncesi seviyelerin 2 derece santigratın altında tutmayı, hatta 1,5 santigrat derece seviyesinde tutmayı amaçlıyor. Rapor 2015 yılındaki ortalama sıcaklıkların şimdiden... ...bir derece eşiğini aştığını doğruluyor. Kayıtlardaki en sıcak son 5 yıllık dönemi yaşarken... ...2015 yılında en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu rekor bile 2016 yılında kırılacağı benziyor diye ekliyor. İklim değişikliğinin etkileri 1980'li yıllardan beri... ...küresel ölçekte devamlı gözlenebiliyor. Hem karada hem de okyanuslarda artan küresel sıcaklıklar... ...yükselen deniz seviyeleri ve buzulların yaygın bir şekilde erimesi... Bu sıcaklık dalgaları, kuraklık, rekor düzeyde yağışlar ve hasar veren sellerin riskini arttırmış durumda. Japonya Meclisi 8 Kasım'da Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Japonya'nın onayıyla birlikte bugün itibariyle anlaşmayı meclislerinde onaylayan yürürlüğe sokan ülke sayısı 102'ye ulaştı ve bu ülkelerin küresel sera gaz emisyonlarındaki payı ise yüzde 70'i aşmıştır. Dolayısıyla herkes kendi üstüne düşen görevi yaparsa oldukça dünya yol kat etmiş olacak. Japonya'nın 2015 yıllık küresel karbondioksit salınlarındaki payı ise yüzde 3.6 idi. Ülke bu alanda 5. sırada. Geçen yılın Aralık ayında 193 ülke tarafından kabul edilen anlaşmanın yürürlüğe girmesi için küresel sera Gazı emisyonlarının %55'inden sorumlu 55 ülke temsilcisi tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu gerçekleşmiş oldu. Böylelikle anlaşma 30 gün sonra 4 Kasım 2016 tarihinde kabul edildi bu ülkeler onayladıktan sonra. Bununla birlikte maalesef Türkiye Cumhuriyeti henüz anlaşmayı meclisten geçirip onaylayan ülkeler arasında değil ne zaman gündeme geleceği de bilinmiyor. Su hakkı kampanyası. 12-13 Kasım tarihlerinde yani bu hafta sonu Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Ayhan Şahenk Salonu'nda uluslararası su mücadeleleri konferansı düzenliyor. Konferansın iki günü boyunca hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde su varlıklarının korunması ve tüm canlıların suyunun adil olarak kullanabilmesi için verilen bu mücadele için konuya dikkat çeken akademisyenlerle, aktivistlerle ve kampanyalarla birlikte olunacak. Su hakkı kampanyasının konferans duyurusu şu şekilde diyorlar ki dünyamız küresel ısınmanın ve sürdürülemez su politikalarının bir sonucu olarak büyük bir su krizine doğru ilerliyor. Bu krizin işaretlerini artan seller, tayfunlar, yağış rejimindeki değişiklikler, akarsu depilerinin değişmesi düşmesi, yer altı su seviyelerinin düşmesi, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve buna bağlı olarak kıyılara yakın yer altı sularının tuzlanması, tarımsal üretimin azalması, biyolojik çeşitliliğin azalması, orman yangınlarının artması açlık ve susuzluğa bağlı iklim göçmenleri şeklinde görmeye başladık. Türkiye su krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye 2025 yılında su sıkıntısı çekecek 33 ülkeden biri. Yine Birleşmiş Milletler'in oluşumu olan IPCC tahminlerine göre Türkiye'de 2030'a kadar kış sıcaklıklarında 2 derece, yaz sıcaklıklarında 2 ila 3 derece artış olacak. Yağış miktarı da 2030'a kadar yazın %10 ila 15 azalacak. Toprak nemlinde ise yine yazın %15-25 civarında bir azalma olacak. Bu da tabii tarımsal verimlilik açısından çok büyük bir problem. Bunun için var olan su politikalarını sorgulamamız, su krizinin derinleşen uygulamalarını sona erdirmemiz gerekiyor. 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapacağımız Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı'nda İki gün boyunca hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde su varlıklarının korunması ve tüm canlıların suyu adil olarak kullanılabilmesi için mücadele veren, bu konuya dikkat çeken insanlarla bir arada olacağız dendi. Evet, Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı programına ve kayıt formuna suhakki.org adresinden erişebilirsiniz. Suyun erişilebilir olduğu yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği